Hoş geldiniz ben Akgün İlhan bu haftaki konumuz endüstriyel atıkların arıtılması suyu en yoğun biçimde kirleten sektör tabii ki de şüphesiz bir şekilde endüstri bu konuyu tartışacağız ve bu konuyu tartışacağımız şahane bir konum var stüdyoda Şebnem Aybige Şener Şebnemciğim hoş geldin Hoş bulduk. Evet 2012'den bu yana Ökotek adlı çevre teknolojisi ve kimya sanayi anonim şirketinden kendisi ve aynı zamanda Bilik Döngüsel Hizmetler AŞ'nin de kurucusu. Bu konuyu işin hem okulunda öğrenmiş hem de mutfağında yetişmiş bir uzmanla konuşacağız. O nedenle ben böyle heyecanlı tatlı bir heyecan içerisindeyim. Şimdi e, sevgili Şevrem neden su bilimlerinde okumaya karar verdin? Biraz senin hikayeni dinleyelim. Neden suyu seçtin yani çalışmak için? Şimdi tabi bugün geçmişe dönüp baktığımda su beni seçti diyebilirim. Evet. <gülüyor> Hayatımın en başında annemin çok severek koyduğu ismim Şebnem'in dahi suyla bir bağlantısı var. Hı hı. Ne anlama geliyor? Ee, Şebnem çiğ damlası demek. Çok güzel. <gülüyor> ee, evet. Büyük dedelerimin kurucularından olduğu Kütahya Tavşanlı'da büyük ihtimal duymuşsundur belki. Çiğ hı hı. damlalarıyla yoğurt mayalama geleneği devam Aa, ediyor. Çok güzelmiş. Evet. Viktor'la rahmetli Viktor'la Güneş'in bununla ilgili bir belgesel Hı. çekmişlerdi Aa, evet, evet. O belgesele ulaşabiliyor muyuz? Ee, Youtube'a yazdığınız zaman ha, e, ha, bulabilirsiniz yani. Çiğ damlalarıyla yoğurt mayalamak Hı -hı. Harika. Evet, evet. Şimdi okuduğum bölüm şu anda alanında tek Hı -hı. Ee, Daha önceleri su ürünleri mühendisliği olarak geçmesine rağmen Okuduğum dönemlerde de özellikle su bilimleri konusunda detaylı dersler veriliyordu Evet. Ee, tabii ki eğitim içeriğine uygun olarak e, adını su bilimleri fakültesi olarak değiştirdiler çok da iyi oldu bu hı hı. E, Bu bölümü seçmemdeki en büyük etken e, babam aracılığıyla ilk gençlik yıllarımdan itibaren içinde bulunduğum uluslararası akademik çevre oldu diyebilirim Evet Hulusi hocamızın da olduğunu almış olalım Evet evet, evet. Ee, babamın Almanya'da yaptığı doktora sebebiyle e, beraberce Almanya'ya taşındık. Türkiye'ye geri dönene kadar da e, yani bir ilkokul dördüncü sınıfa gelinceye kadar e, Almanya'da içinde bulunduğumuz ortam hakikaten şahaneydi. <gülüyor> Kendini doğa bilimlerine adayan... E, Evet. Anlamaya çalışan aktivist bilim adamlarının arasında büyüdüm. Çılgın bilim adamları yani. <gülüyor> evet, laboratuvar ortamında uyuklayan falan. Çok güzel. <gülüyor> ben aklımda çok enteresan imajlar belirdi. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. tabii bu beni doğa ile ilgili, özellikle su ile ilgili bir bölümde okumaya itti. Hı hı. Çok şanslıydım çünkü hayatıma anlam katabileceğim. Ve su arıtımı alanında dünyanın en yeni teknolojilerini e, geliştiren bilim adamlarıyla iç içe çalışabileceğim bir ayrı şirketimiz vardı. Hı -hı. E, benim en güzel, en büyük şanslarımdan biriydi tabi. Evet. E, 98'den bugüne e, şirketimizde yoğun olarak e, suların arıtımı konusunda çalışmalar yürütüyorum. Hı -hı. Endüstriyel sular mı yoksa her türlü su arıtımı? Şimdi bizim alanımız, bizim alanımız bizim e, alanımız endüstriyel su arıtımı Hı -hı. ağırlıklı olarak yüzde evet. 99 oranında. Evet. Çünkü senin de ilk girerken bahsettiğin gibi endüstriyel suretim hakikaten çok çok daha kompleks. Tabii yani ee, oradaki kirletici evet, unsurlarla bir evdeki evet, bir değil. Bir değil. Hı -hı. E, dolayısıyla e, bizim ağırlığımız bu yönde. E, uzmanlık... E, Uzmanlaşmaya çalıştığımız alan bu diyelim. Yani çalıştığımız <gülüyor> değil mi artık Şevnam Rica ediyorum. Evet. Yıllardır bu konu evet. üzerinde evet. çalışıyorsunuz. Yıl, tabii geçti. ki de hani derya deniz konular tabii bunlar. Sürekli yani yenilikler noktası oluyor. Noktası olabiliyoruz ancak. O kadar evet. e, mütevazi e. davrandığın için böyle <gülüyor> konuşuyorsun. Misin? Çok sağ ol. E, yaptığım işin içine doğmuş olmaktan tabii büyük minnettarlık evet. duyuyorum her doğan gün kendimizi gerçekleştirecek hayalleri, etekemiye büründürecek projeler üreterek topluma ve içinde doğduğumuz bütünsel diye faydalı olmak amacıyla harika bir ekibimiz var. onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Harikasın. Şimdi bütünsellik dedin. döngülerden bahsettik birazcık da. Şimdi tabii yani sizin sizin camiada herkes bunları biliyor hani böyle Döngüsel düşünce falan ama birazcık böyle dinleyicilerimize ne demek istediğini anlatırsan bir iki cümleyle. Aslında tabii döngüselliği e, ne bizim camiamızda da dünyada çok çok niş bir alan temsil evet, ediyor. Evet değil mi hala öyle. Evet. Evet. Yani yurt dışına çıktığınızda bizim ağırlığımız hala Almanya ile olmasına rağmen e, çok e, düşük bir kitle hmm. tarafından çok, niş çok bir kitle bir tarafı kitle çok biliyor. ufak bir kitle tarafından da var evet. ama hiç uygulamıyor falan öylesine bir adam evet evet var. evet yani evet. biz işte buradaki buradaki desteğimizi sağlayabilmek için Hı -hı. hem içinde bulunduğumuz çevreye topluma 2001'de 2011'de birlik Döngüse hizmetler adının adında kendi şirketimi kurdum ben. Hı hı. Kurucusu, e, kurucusu oldum şirkete. Kurucusu oldum. Evet evet kurucusu oldum şirket birlikte döngüsel hizmetler. E, bu şirketi kurmamdaki en önemli sebepse e, en iyi bildiğim konudan başlayıp yani su döngüsünden başlayıp içinde yaşadığımız sistemin pozitif ayak izi. Yani hmm. şu anda hani negatif evet. e, negatif ayak izi negatif ayak izini azaltalım deniliyor ya negatif ayak izi işte profesör doktor Michael Browngaard'ın da belirttiği gibi e, negatif ayak izini azaltabiliriz ama e, totale baktığımız zaman e, bu yine bir negatif ayak evet, izi devam ediyor, devam yani. ediyor. De olsa... oluyor. gittikçe artıyor yani kendi içinde kümülatif olarak ama pozitif bir ayak izi oluşturmak mümkün doğa bunun çok iyi bir örneği hep Hepimizin bildiği gibi. E, doğayı taklit etmek aslında pozitif ayak izi oluşturmak için hı hı. gayet yeterli. Çok evet. iyi analiz etmek gerekiyor bunu. İşte Güzel bir kavram. Bu amaçla buna e, katkıda bulunabilecek projeler üretmekti. Hayalimiz bunu e, bu şirketi kurarken. 2011'den bu yana e, endüstriyi de iyi bildiğimiz için... Ee, ...ve e, blok kitle halinde endüstri büyük bir risk olarak karşımızda durduğu için... ...endüstriyel tesislerin damarlarında akan suyun atık su arıtma tesislerine ulaşmadan... ...damarlarında akan evet, su. E, çünkü nasıl ki insan vücudu, hep bu örneği veriyorum ben... ...nasıl ki insan vücudu için damarlarımızda akan kan önemliyse... ...endüstriyelinin damarlarında akan da su. Ve aynı ölçüde önemli... Onu kaynağında daha atık su arıtma tesisine ulaşmadan evet. eğer arıtabilirsek. E, yani döngüselliği evet, yaratabilirsek. Evet, döngüselliği büyük bir döngüsellik yerine atık, su arıt, e, atık suyu geri kazanmak yerine atık su arıtma tesisindeki kaynağında daha küçük döngüler oluşturabilirsek... ...hem ham madde hem de e, içindeki kirletici ham maddeyi geri kazanabiliyoruz hem de evet. suyu geri kazanabiliyoruz... E, ...bu yönde insanların bakış açılarını değiştirmek... Ee, ...bu alanda kullanılabilecek yeni teknolojilerle ilgili... ...bilgilendirmeler e, yapmak için oluşturduk. Hmm. Evet. Bir de Birlik Döngüsel Hizmetler Teknik Yayın Evi'ni kurduk... ...iki sene önce. Harika. İlk kitabımızda konuda da çok büyük <gülüyor> eksiklik var. Aha. Evet, Türkçe yayın çok fazla yok. Ee, yabancı dil bariyerini de aşabilmek için... Evet. E, hmm. ...hem kendimiz hem yurt dışındaki kaynakları olabildiğince... ...kazandırmak istiyoruz... Harika. ...buradaki teknik etkileri Evet bu kitaplara nereden ulaşabiliyoruz peki? E, web sitemizden ulaşılabiliyor... Birlikdöngüsel.com üzerinden... Hı -hı. E, ...sipariş verilebiliyor... Harika çok güzel... Hı -hı. ...bu şeyleri sonra yine hani tekrarlayacağız zaten... ...hani web sitelerini... ...daha fazla bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olabilir... ...şimdi Cebna esas sorunumuz... Endüstri suyu nasıl ve nasıl kirletiyor ve ne kadar kirletiyor? Bundan birazcık bahsedelim genel olarak istersen. Şimdi tabii güzel bir soru. Çok, çok büyük bir soru. Mesela. Evet çok çok. Ee, şimdi... Ama biraz kısa alalım çünkü hızla evet, zamanımız tamam. gidiyor. Şimdi gelişmiş ülkelerde e, endüstriyel su tüketim oranı yüzde 59'un üzerine çıkıyor. E, dolayısıyla su öğretme teknolojilerinin gelişimi büyük bir hızla ilerliyor. Yani yüzde 70'lere kadar çıkabiliyor. İşte Belçika vesaire. E, Türkiye'ye baktığımızda 2010 yılında endüstriyel su tüketimi %11 iken günümüzde bu oran %18. Hmm, e, bayağı Ve içme suyu tüketimini geçmiş durumda. 2023'te ise en az %20 endüstriyel su tüketimi. Hmm. İçme suyu da %16. Demek gibi. ki muhakkak bu arıtma işlerini artık halletmemiz lazım. Evet. Evet. Evet şimdi mesela tekstil, kağıt, petrol türevi ve kimyasal ürünlerin imalatı sonucunda oluşan atık su... ...üretim esnasındaki işlemler sebebiyle ciddi oranda toksik kimyasallar, mikro kirleticiler, boyalar, ağır metallere maruz kalıyor. Ee, bu atık suları doğru teknolojilerle arıtarak deşarj edilmesi için yönetmeliklerimiz de var. Hmm. Ama günün sonunda sanayicinin e, maliyetleri... Denetimin cezaların yeterli derecede caydırıcı olmaması, eğitim ve bilinçlendirme mekanizmasındaki eksiklikler büyük risklere yol açıyor. Evet. Sulak alanlar ve havzalardaki doğal habitat da tehdit altında kalıyor. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Yani çok çok büyük bir şey var. Bir de maliyeti yüksek olunca zaten. Sanayiciyi herhalde buna ikna etmek öyle kolay olmuyor. Ee, hiç kolay olmuyor. Bundan da zaten ikinci bölümde bahsederiz. İstersen bir şarkıyla bir ara verelim mi? Tamam. Ondan sonra tamam. devam edelim. Konuşulacak evet, çok şey var. Evet. Sıdırmak zor. <gülüyor> Sıdırmak da zor. Büyük bir konudan bahsediyoruz çünkü yine şemnemin bir seçimi e, <gülüyor> ne dinleyeceğiz? Tabi yine konumuz su. Şarkı seçerken de harabe de pal olan dinliyoruz. Agua. Quieres ser mi amiga Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por cámelo sin me miras I'm glad. Altyazı ...Tarabe Palo'dan dinledik... ...Agua dedik... Ee, ...güzel konuğum karşımda... <gülüyor> evet, ...Şebnem Aybige Şener... E, ...endüstriyel e, atık suların... ...arıtılmasından bahsediyoruz... ...kocaman bir konumuz var... ...şimdi o yüzden hemen konumuza dönüyoruz... ...şimdi e, nasıl kirletiyor... E, ...ne kadar kirletiyor dedik... ...ama nasıl e, hani atık su arıtılıyor... ...bu yöntemlerden de... ...hızlıca bir bahsedelim istersen Şebnem... ...şimdi az veya çok... E, ...su olmadan endüstriyel bir üretim düşünülemez. Günümüzde üretim için suyun arıtılmadan doğrudan kullanılması mümkün değil. Hı. Bu üretim sonucu bir atık su oluşuyor. Bunu da tekrar arıtılmadan doğaya verilmesi mümkün değil. Yani olmaması gereken bir şey. E, ayrıca su kaynaklarının günümüzde özellikle iklim değişikliği sebebiyle gittikçe azalması... ...ve bunun sıra e, endüstriyel su ihtiyacının ciddi oranda artmasıyla oluşan atık suyun tekrar geri kazanılarak kullanımı, suların atık su arıtma tesislerine ulaşmadan kaynağında geri kazanılması gibi amaçlarla geliştirilen çeşitli arıtım teknolojileri mevcuttur. Hmm. İyon değiştiriciler, aktif karbon, membran teknolojileri, sıfır atık noktasında evaporasyon teknolojileri ve benzeri. Her geçen gün bu teknolojilere yenileri katılıyor. Bu evet. teknolojilerde hibrit e, teknolojiler deniliyor ve endüstrinin işletme maliyetlerini azaltıcı yöntemler geliştiriliyor. Hı. Mesela kot kumaşı üretimi yapan bir fabrikada e, günümüzde kota mavi rengini veren indigo boya, e, içeren atık su nano filtrasyon dediğimiz bir teknolojiyle arıtılıyor. Su ve boya ayrılabiliyor. Su doğrudan Hı. üretime geri döndürülüyor. Bu da tekrar geri kullanılıyor. Şahane bir şey. Sadece su arıtma değil, tabii. içindeki amandellerin de arıtılması. Aynen öyle. Yani neticede mantık şu: aslında atık su bir kaynak. Yani evet. atık su kavramını yenilendirmeye evet, bir Evet, evet, yani. atığın, e, atık kavramının sorgulanması gerekiyor. E, tabii bu neden yapılıyor? E, ...maliyetleri düşürü, düşürme motivasyonuyla yapılıyor. Tabii. Ama sonuçta pozitif Yani ne için yapılıyorsa yapılıyor. Pozitif fayda. <gülüyor> aynen. E, Niyet okuması evet, yapmayalım Aynen direkt. öyle net. Sonuca bakalım evet, yani. Evet bu tip kaynağında yani atık su üretme tesisine ulaşmadan uygulanan arıtım teknolojileriyle... ...hem üretim maliyetleri düşüyor. E, biraz önce dediğim gibi. Hem de işletmelerin su tüketim miktarları azalıyor. E, evet. Son derece arıtma, güzel örnek uygulama. Evet arıtım tesislerinin üzerindeki yük de azalıyor evet, aynı zamanda. Evet zaman. evet. O çok önemli. Peki şimdi e, eminim sanayi şirketleri de e, bu kendi atık sularını aratma konusunda çok da böyle istekli değiller. <gülüyor> yani belli tutumları vardır diye tahmin ediyorum. E, siz bu tutumları değiştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz biraz da onlardan Hı -hı. bahsedelim. Vallahi şimdi sanayi şirketlerine e, içinde bulundukları tabii zor ve rekabetçi koşullar sebebiyle işletme maliyetlerine katkı sağlamadığı sürece istisnalar var. Ama bu... ...çok az... E, ...başka türlü harekete geçiremiyorsunuz. Hı hı. Avrupa Birliği ile uyumlu... ...yönetmeliklerimiz var. Mümkün olduğunca kontrol edilmeye de çalışılıyor. Ancak sistemin uygulama noktasında... ...ne yazık ki eksikler var. E, Yeraltı suyu... ...seviyesi düşüyor. E, bu sebeple endüstriyel üretim için açılan su kuyuları... ...gittikçe derinleşiyor. Su kalitesi düşüyor. Yüzey suları... ...her geçen gün biraz daha kirleniyor. E, vesaire vesaire. Yani burada... Doğru planlama konusunda müthiş bir kısır döngü var. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, su aratımı konusunda geliştirilen en yeni teknolojileri ve uygulama alanlarını yakından takip ediyoruz. Endüstriyel işletmelerde kullanılan suyu kaynağından itibaren alıp atık su oluşumunu en aza indirecek şekilde suyu ve üretim amacıyla kullanılan ham maddeleri işte olabildiğince kaynağında geri kazanmaya çalışıyoruz. Böylece ham hem de su geri kazanılmış oluyor. Ve çok ekonomik bir şey oldu. Evet, evet. <gülüyor> Evet. Yani, Bunun dışında e, şey var bir de, e, bu amaçla hani Birlik Akademi'nin evet. bir takım teknik evet, eğitimler evet, evet, var. Evet. Bunlardan da birazcık bahsedebilir misin? Mesela Bodrum'da yeni bir şubeniz açılacak. Evet, e, 2009'un sonuna doğru Bodrum'da akademimizin bir şubesini açacağız. E, çünkü teknik ve bilinçlendirme her konuda olduğu gibi bu işin bel kemiği. Ee, bu akademide Birlik Döngüsel Hizmetler Çatısı altında sadece döngüsel suratımı değil çünkü bunu, bu işin sadece bir bölümü ee, pozitif bir ayak izine ulaşmak için ana ha. hedefimiz e, gerçek bir döngüsel değişime katkı sağlamak amacıyla ülkemizde ve dünyada bu işe gönül vermiş tüm harika insanlarla sen de umarım bunlardan bir olursun veririz. zaten öylesin hepimiz harikayız <gülüyor> Su insanları. Evet, evet. <gülüyor> Tim, e, birlikte toplumumuzu bilinçlendirmek için seminerler organize etmeyi düşünüyoruz. Yani aslında hakikaten toplumsal bir şey değil mi Şebnem? Sadece mühendisleri veya işte sanayicileri eğitmek, onlara bir şeyler vermek yetmiyor. Yetmiyor. Yani yani total bir bakış açısı sağlamamız gerekiyor. Evet. E, bilinçlendirme Politika, üreticiler, karar herkes, vericiler. Herkesi, bütün bunların herkesi. Bu e, sistemin içinde dahil ederek bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tabii bunu biz kendimiz yapamayız. Yani biz bir alanda evet. e, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz evet. diyelim. Bu alanda e, eğitimler veriyoruz. Ama bunun haricinde işte endüstriyel tasarımcı arkadaşlarımız, malzemenin kaynağı ile ilgili kimya bilgisi, malzeme bilgisi olan arkadaşlarımız bu alana gönül vermiş herkesle bütünsellik içinde öyle bir platform oluşturup... ...bu, bu platformdan yürümek hedefindeyiz. Hı, i̇nterdisipliner bir platform. Evet, tabii, tabii tamamen multidisipliner bir platform. Ee, amacımız bu. Evet, çok güzel. Yani Bodrum'a gidenler haberleri olsun. Böyle bir akademide var. Bilik yani evet. Akademi. Evet. Evet şimdi peki e, bu konuda yıllardır çalışıyorsun. Çok genç görünüyorsun ama. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ama yıllardır çalışıyorsun evet, bu 20 alanda. 20 yıl oldu. Bitti. 20 sene oldu evet, değil mi? Yani, evet, evet. Müthiş bir şey. sonra evet. e, öncesini Şahane. saymıyorum. Evet. E, 20 senedir bu alanda çalışıyorsun. Ve eminim hani bu endüstriyel atık suyun aratılmasında... ...devletlere, şirketlere... ...hani bu konuda daha fazla adım atmaya... E, ...yöneltecek... E, ...önerilerim vardır diye düşünüyorum... ...yani sence... ...öncelikle sorum şu aslında... ...devlet yeterince yönlendiriyor mu... ...şirketleri? Şimdi şöyle... ...şöyle gireyim konuya... Ee, ...müthiş açgözlü... E, ...hep daha fazlasını isteyen... ...her alanda neresinden tutsun elinde kalan... ...bir sistemin içindeyiz... ...kesinlikle... Ee, ...doğanın döngüsünü bozmak için... ...ne gerekiyorsa yapıyoruz... Ee, olması gereken aslında doğadan aldığımızı en az aldığımız haliyle doğaya geri vermekten ibaret. Evet. Ya bu, kadar basit. bu kadar net ve bu basit. Net ve basit. Ee, ama bu kadar basit bir yaklaşım da ütopik karşılanıyor. Yani birçok evet. çevre tarafını ütopik karşılanıyor. Yani yurt dışında falan. Hani... Ya zihniyetin değiştirilmesi lazım baştan. Hani sadece Türkiye'de değil. Evet. Ee, oysa bunu gerçekleştirmek için önümüzde teknik anlamda bir engel yok. Ee, suyu en saf haline getirecek... Teknolojiler mevcut. Yıllardır. ve. Yıllardır evet. mevcut. Maliyetler de düşüyor. Yani rekabet artıyor. Çin işin içine giriyor vesaire. <gülüyor> rekabet artıyor. Firmalar artıyor. Erişilebilirliği bu bir şey. artıyor bu Bu çok iyi bir şey. Evet. Şimdi biz var olan en bilinçli canlı türü olarak kiracı olduğumuz bu dünyada. Yani biz kim oluyoruz da bizden sonra gelecek nesillere, nesillerin haklarına girebiliyoruz. Bunun altını sürekli çiziyoruz. Ee, gel gör ki yeterli teşvik yok Şimdi endüstrimiz gittikçe e, Organize sanayi bölgeleri içinde Konumlanıyor Bu güzel bir şey değil mi? Bu güzel bir, bir şey, şey. Derli, topla, Aynen bir aynen e, Kontrolü güzel e, Geri kazanma potansiyelleri daha e, Bilinçli seçimler e, Bir araya geliyor insanlar e, Bu OSB'ler işte ortak bir atık Söyretme teyisi kurduruyor işletiyorlar Birçoyla da yakın çalışıyoruz Birebir o sebeplerde üretim yapan sanayicinin en büyük endişelerinden biri önümüzdeki beş yıl içinde üretimleriyle üretimleri için gerekli su kaynaklarının azalması sonucu üretimlerinin sekteye uğraması. Evet, elbette. Su kaynaklarının ücretlendirilmesinin artması, belirli noktalarda su kaynaklarımız e ücretlendiriliyor. Bu amaçla atık su geri kazanım testleri için yatırım yapıyor. Devletimiz sadece bu atık su öğretme tesisleri, geri kazanım te tesislerine yüzde kadar teşvik veriyor. Enerji teşviği mi? Enerji Sadece, teşviği, sadece üzeri, enerji teşviği veriyor ama olması gereken e, yatırım, yani bir atık su geri kazanım tesisi e, kuracaksan bunun yatırım ve işletme maliyeti için bir teşvik verirse e, sayıları hızla e, artacaktır. Evet, bu ve bu kadar basit aslında. Bu yani. kadar basit ve... E, ...ciddi anlamda yeraltı virüs ve yer sularının... E, ...kullanımına ihtiyaç azalacaktır. Evet, onların üzerindeki baskımız, Bas ...talep baskısı Tabii, azalacaktır. Aynen. Tabii. Evet. Maliyetler kontrol edilemez ölçüde artarsa da... ...bu risklerin önüne geçirmiş olacak. Evet, kesinlikle. Hı -hı. Ee, evet. Şimdi <gülüyor> bir tane şiirin vardı aslında senin <gülüyor> çok güzel. Ama zamanımız evet. var mı bilmiyorum. Yani programımızın da sonuna geldik. Belki başka bir sefere diyelim. Başka, Çünkü belki. uzun ve <gülüyor> çok güzel bir şiir... Bir dahaki programa artık söz alalım buradan. Yani e, gri su üzerine bir program yapabiliriz. E, Mikroplastikler, nanoplastikler. Bunun üzerine muhakkak bir şeyler yapalım diyorum. Tamam. Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Şebnem tekrar ayaklarına ve ağzına sağlık geldiğin için. Sudan gelen de bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sudan gelen...